1057, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in kendisinden meşiyeti, iradeyi, soran bir Yahudi'ye cevap vermesi, evet, Yahudi'nin biri Hazreti Peygamber'e gelerek ondan iradeyi, dilemeyi, sordu, Hazreti Peygamber, dileme yalnızca Allah'a mahsustur, buyurdu, Yahudi, ben şu anda kalkmak istersem buradaki irade bana ait olmuş olmaz mı, diye sordu, Hz. Peygamber, senin kalkmanı Allah dilemiştir, buyurdu, Yahudi bu kez, peki ben oturmak istiyorum, buna ne buyurursunuz, Deyince Hazreti Peygamber, Allah senin oturmanı dilemiştir, buyurdu, Yahudi, ben şu hurma ağacını kesmek istiyorum, dedi, Hazreti Peygamber buna da, eğer Allah kesmeni dilemişse onu kesebilirsin, karşılığını verdiler, Yahudi, ben istersem o ağacı kesmekten vazgeçebilirim, dediğinde de, bu, Allah'ın senin vazgeçmeni takdir buyurmasındandır, dediler, bu sırada Cebrail, A, S, inerek, İbrahim'e deli getirmesi ve cevap vermesi telkin edildiği gibi sana da telkin edilmiştir, dedi. Bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Ey müminler, kafirlerin kinini artırmak için hurma ağaçlarından kesmeniz veya kökleri üzerinde dikili bırakmanız hep Allah'ın izniyledir. Bu, onun, fasıkları rezil etmesi içindir. H,